Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ulumul Kur'an derslerimizi yapmaya devam ediyoruz e, Kitabımızın üçüncü bölümüne gelmiştik O da e, ne ile alakalıydı? Lafızlar ile alakalı olan gelmiştik Estağfurullah dördüncü bölümdeyiz. Yani aktor rabi'deyiz. E Elfaza taalluk eden bölüme gelmiştik. Bir önceki dersimizde garip ve muarrab yani birinci ve ikinci kısmı gördük. Kur'an-ı Kerim'deki anlamı kapalı kalan kelimeler ve e, asla Arapçada olmayıp da sonradan kuran Arapçaya dahil olan kelimeleri gördük. Bu dersimizde de üçüncü kısım olan mecaz bahsini göreceğiz. Ennev o'l-tharifu üçüncü ne? El-mecaz, mecaz, bahsi. Şimdi e, mecazla ilgili beyitleri okumadan önce, e, mecaz ne demek? Önce onu anlayalım, ondan sonra ilgili beyitleri okuruz inşallah. Mecaz demek, şimdi Araplar veya e, alimler e, lafızları e, kullanıldıkları yer ve kullanıldıkları anlam itibariyle iki kısmı ayırıyorlar hakiki hakikat ve mecas diye ayırıyorlar. Hakikat ne demek? Hakikat. El lafzu'l lima konduğu asli manada kullanılan lafızlardır. Konduğu asli anlamda kullanılan lafızlardır. Buna ne diyoruz? Buna hakikat diyoruz. Mesela örneğin Esed kelimesi, aslan kelimesi. Araplar bu kelimeyi ilk vada ettiklerinde, ilk olarak türettiklerinde bu kelimeyi. Bunu niçin vada etmişler? Parçalayıcı bir hayvan cinsi için vada etmişler. Sen ormanda veya hayvanat bahçesinde bir aslan gördüğünde, hayvan olan aslanı gördüğünde, ra'ytu eseden dediğinde, bu nedir? Hakikattir. Çünkü sen Esed lafzını Arapların onu ilk ıtlak ettiklerinde, ilk vada ettiklerinde kullandıkları anlam için e, kullandın. Ha mesela kalem. Örneğin, kalemi bir, ne için vada etmişler? Kalemi kendisiyle yazı yazma aracı olaraktan vada etmişler. Sen keteptü bir kalemi dediğinde, bu hakikattir. Hangi anlam için koymuşsa sen onu o anlam için e, koydun. Ve şu an şu karşımda duran kamera. Mesela bunu var edenler işte e, el-museccilil-elektroni -el diyenler veya el-musavvir diyenler mesela buna. E, niçin bunu var etmişler? Görüntü alan ve görüntüyü kaydeden alet olarak var etmişler. Ben bu karşımdaki kameradır dediğimde bunu ne olarak kullandım? Hakikat anlamında kullandım. Peki mecaz ne demek? El-nafzul musta'amelu gayri ma vudi'alehu li-karinetin Bir karineden dolayı vada edildiği anlam için kullanılmayan lafızlardır Verdiğimiz üç örnek verdik değil mi? Biz aslan, kalem, bir de kamerayı örnek verdik. Mesela aslan. Ee, diyelim ki ben diyorum ki رأيتُ خَتِيبًا Esnafullah رأيتُ أَسَدًا يَخْتُبُ Ben hutbe veren bir aslan gördüm diyorum misal. Şimdi ben Mescid'e gittim Cuma namazı kılmaya, o da hatibi gördüm hutbe verirken. Döndüm size dedim ki, رَأَيْتُوا حَتِيبًا رَأَيْتُوا اَسْهَدًا يَخْتُبُوا Ben hutbe veren bir aslan gördüm. Şimdi bir hayvan, minberin üzerine çıkmış eline mikrofonu almış insanlara hutbe veremeyeceğine göre ben neyi kastediyorum? Aslan gibi kükreğen, aslan gibi cesur bir hatip gördüm diyorum. Bak burada aslan nafzını, رَأَيْتُوا eseden dediğimde kimin için kullandım? Hatip için kullandım. Konuşan için kullandım. Ee, peki bu lafızın vade edildiğinde e, hutbe verenler için mi Araplar bu kelimeyi vada ettiler? Hayır. Aslan için vada ettiler. Niyeli karinetin karineden ve alakadan dolayı aslan ile hatip arasında hutbe veren arasındaki alaka, e, alaka nedir? Alaka ikisinin cesur olmasıdır. Kükrüyor olmasıdır. Seslerinin fazla çıkıyor olmasıdır. Karine ne peki burada? E, karine de aslan eline alıp, mikrofon alıp, e, minbere çıkıp hutbe veremeyeceğine göre demek ki ben bunu aslı anlamında kullanmamışım. Ben bunu yan anlamlarından birine kullanmışım. Mesela kalem, e, misal veriyorum. Siz birine dediğiniz zaman, e, işte kalem gibi gör kaşları var mesela dediğinizde. Veya kaşları kalem, mesela şiir yazıyorsunuz diyelim ki, kaşları kalem e, dediniz. Şimdi bir kadın kalem alıp burasına takıp sokaklarda gezmeyeceğine göre o zaman bu kalemi e ne yapmadık bu asli manasına kullanmadık biz bunu onun kaşlarının inceliğini e, kaleme benzettiğimizden dolayı kalem gibi zarif olarak gördüğümüzden dolayı bu şekilde söylüyoruz e, ve mesela ben e, bir insanı insanı vasfederken e, örneğin onun işte halini anlatmak için diyorum ki e, onun kulağı kameradır veya gözü kameradır diyorum. Yani bu şu demek değil. Şuradaki kamerayı adam gözüne takmış veya kulağına takmış e, sokaklarda geziyor değil. Her söyleneni kaydeder. Her gördüğünü kaydeder anlamında e, bunu söylüyorum. Burada karine ne? Bir insanın gözüne kamera takamayacağı. Doğru mu? E, alakanı ona kaydediyor, bu da kaydediyor. Bunu bu anlamda kullanmış oldum. Demek ki Araplar bir ilk var ettiklerinde biz o var edildiği ilen kelimeyi edildiği yerde kullanıyorsak buna ne diyoruz? Hakikat diyoruz. Fakat aradaki bir karunayla alakadan ötürü bir kelimeyi başka bir anlamda kullanıyorsak buna ne diyoruz? Buna mecazdır. Diyoruz. Bu mecaz ile şeyin tanımı, hakikatin tanımı. Şimdi biz bu bahsi okuyacağız ama e, bu bahse girmeden önce asıl olan konu şu e, mecaz var mıdır? Mecaz yok mudur? Asıl olan e, konu bu. Şimdi bu konuda alimler arasında üç tane görüş var. Yani mecaz var mıdır yok mudur? Birinci görüş bu Cumhurun görüşü. Hem Arap lohatında hem de Kur'an-ı Kerim'de mecaz vardır ve kullanılmıştır diyorlar. İkinci görüş, Arap lohatında mecaz olabilir. mecaz olabilir. Fakat Kur'an-ı Kerim'de mecaz yoktur. Üçüncü görüş, ne Arap lügatında ne de Kur'an-ı Kerim'de mecaz söz konusu değildir. Mecaz aldığı altında verilen bütün örnekler de Arap dilinin usluplarından inceliklerinden bir uslup bir inceliktir demişler. Şimdi bu konunun asıl tafsilatının yeri neresi? Burası değil değil mi? Asıl tafsilatının yeri usul-fıkıh. Burada sadece hatırlatma hatırlatma babından konuşuyoruz ama asıl bu meselenin yeri konuşulduğu yer ya akidenin isim ve sıfat bölümü ya da usul-fıkıhta bu konu konuşulur. Şimdi bu mecaz meselesi hem geçmiş dönemdeki alimler arasında hem de şu an bizim yaşamış olduğumuz asırda fırkalar arasında çok ciddi bir yer çok ciddi bir yer kaplıyor. Neden dolayı çok ciddi bir yer kaplıyor? Bunun sebebi ne? Bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi Allah'ın isimleri ve sıfatları konusu. Diğeri ise iman konusu. iman bahsi konusu. İman isimleri ve sıfatlarıyla iman bahsinde biliyorsunuz bir sapkınlık durumu var. İsim ve sıfattaki sapkınlık durumu nedir? Allah Azze ve Celle'nin kendine nispet ettiği ve kendi nefsini kendisiyle vasfettiği sıfatları bazı insanlar inkar ediyorlar. Veya tahrif ediyorlar. Yani asıl manasını almıyorlar. Onları tahrif ediyorlar. Ve bu tahriflerine de ne diyorlar? Tevil ee, diyorlar. Peki bunu ne adı altında yapıyorlar soru? Bunun mecaz altında yapıyorlar. Yani mesela örnek veriyorum, misal. Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? يَدُ اللّٰهِ Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir, diyor. Yahudiler yani Allah Azze ve Celle için ne dediler? Allah'ın eli, iki eli kapalıdır dediler. Allah ne dedi? Bel يَدَاهُ مَبْسُوتَ Allah'ın iki tane eli de açıktır, dedi Allah Azze ve Celle. Şimdi, e, bu... Ayet-i kelimelerde Allah ve sünnete birçok hadiste kendisinin el sıfatı olduğunu söylüyor. Nasıl bir el peki bu? Misal şimdi bizim de elimiz var. Doğru mu? Ben bu elmi haşaya kelle aleyse ke mislihi şey. Hiçbir şey Allah'ın misli gibi değildir. Ve lem yakun lehu kufu ahad. Hiçbir şey ona denk değildir. Eğer böyle bir el olsa biz Allah'a denk olmuş oluruz. Allah'ın misli gibi olmuş oluruz. Haşa. Nasıl ki biz onun zatı, zatını bilmiyoruz keyfiyetini herkese biz onun sıfatlarının da keyfiyetini bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz bütün yücelikler bütün üstünlükler alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Onun bu yüceliği ve eksiklikten münezzeh olması içerisinde ona yakışan el neyse onun eli bu şekildedir. Tamam. Bunu anladık mı? Bu Allah Azze ve sıfatı meselesi. Şimdi burada peki problem nereden kaynaklanıyor? Mesela Şimdi Araplar el dediğinde neyi kastediyorlar? Kast İlk el kelimesini vada ederken ne için vada etmişler? İlk vada ettiklerinde bunun için vada etmişler. Doğru mu? İlk vada ettiklerinde bunun için vada etmişler. Çok güzel. Fakat daha sonra Araplar bu kelimeyi farklı manalarda kullanmışlar. Mesela misal, sen diyelim diyorsun ki lifulanin aleye yarun falan canım benim üzerimde eli vardır. Bu şu demek mi? Yani Ahvadın eli benim benim sürekli üzerimdedir bu şekilde bu şekilde geziyoruz bu anlamına geliyor hayır zamanında bana bir iyilik yapmıştır bana bir iyiliği dokunmuştur bir nimette bulunmuştur ben onu kastediyorum nimet iyilik genelde elle verildiğinden dolayı doğru mu ben diyorum onun benim üzerimde vardır, eli vardır veya mesela diyelim ki siz ben Murat ediyorum diyorum ki kardeşim diyorum bizim işte belediyede bir işimiz var o da diyor ki benim babam halleder nasıl senin baban halleder? Benim babamın eli uzundur diyor. Misal. Siz buradan şunu mu anlıyorsun? Yani Murat abinin babası buradan oturduğunda elini uzattığında belediyeye kadar ulaşıyor, işi hallediyor, tekrar elini geri çekiyor. Böyle mi anlıyorsunuz? Hayır. Eli uzundur. Yani tanıdıkları çoktur. Muhiti vardır, çevresi vardır anlamında. Bak demek ki Araplar zaman içerisinde bu kelimeyi farklı anlamlara nimet anlamına, iş bitirmek anlamına, kuvvet anlamına da kullanmışlar. Burada ne diyoruz? Bu yan anlamlarına da Mecazi anlam diyoruz. Şimdi Allah diyor ki Allah'ın iki eli açıktır. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Vatandaş geliyor diyor ki Arap ruhatında mecaz vardır. Burada Allah'ın kastettiği yani Allah'ın nimeti, Allah'ın fazla keremi onların ellerinin üzerinedir. Veya işte Allah'ın yardımı onların ellerinin üzerinedir. Değil bak diyor Araplar el kelimesini bu anlamlara da kullanmışlar diyor. Tamam Ne yaptı şimdi? Allah'ın kendisine nispet etmiş olduğu bir şeyi asli anlamıyla değil yan anlamıyla kabul etmiş oldu. Asli anlamıyla değil yan anlamıyla. Peki biz bunu asli anlamıyla kabul ediyoruz dediğimizde yet kelimesini. Sen diyebilir misin bize? O zaman Araplar bunu bu el için kullanmışlar. Sen Allah'ın da böyle bir eli olduğunu söylüyorsun o zaman. Araplar bunu beşer eli için kullanmışlar. Doğru mu? Ama yani söz konusu Allah Azze ve Celle olduğu zaman onun şanına sıfatlarına yakışan neyse o şekilde Allah'ın bir eli vardır. Zaten biz ne diyoruz? Hiçbir şey Allah'ın dengi gibi değildir. Hiçbir şey Allah'ın dengi değilse o zaman şu el Allah'ın eli de böyle bir eldir demek zaten abestir. Kimsenin aklına da böyle bir mana gelmez. Dikkat ederseniz bunu kabul etmeye neyle kabul etmedi? Mecazla kabul etmedi. Doğru mu? Mecaz ile bunu kabul etmedi. Bu bütün sıfatlar için e böyle haliyle bu isim sıfat konusu. Bir de iman babı var. İman babında kastettiğimiz mesele ne? Ameller imandan mıdır? Ameller imandan değil midir? Şimdi Kur'an'da da sünnette de toplasan yüze yakın nas var. Amelin imana dahil, e, dahil olduğunu gösteren yüzlerce nas var. Peki amel imandan değildir diyenler, mürciye ve kelamcılar. Bunu nasıl, bu nasları ne yapıyorlar? Bunlar Kur'an'ın ve sünnetin nasları. Diyorlar ki doğru, ameller imana dahildir bu naslarda ama burada mecazen dahildir. Yani hani e, amelin imanın meyvesi olduğu, amelin imanı güzelleştirdiği, amelin imanın süsü olduğu anlamında e, dahil edilmiş. Mesela şöyle düşünün. Örnek e, veriyorum. Siz diyelim ki e, şeyleriyle çok meşhur, e, meyveleriyle çok meşhur bir bahçe Olduğunu düşünün. Mesela işte Bağcılar'da olduğu gibi kirazlı deniyor. Niye kiraz? Sadece kiraz mı var orada? Yok birçok meyve var. Ama kirazı meşhur olduğundan dolayı oranın adı kirazlı kalmış. O şekilde kalmış. Köylerde falan çok vardır. Elmalık diye yerler olur mesela. Armut da vardır, erik de vardır. Ama adı şey kalmıştır. Elmalık kalmıştır. Niye? Çünkü elması meşhurdur. Elması e, güzeldir. Şimdi bizim oraya emalik dememiz veya kiraz dememiz sadece oranın kiraz olduğu anlamına gelmiyor. Hayır. Orada bir bahçedir. Bahçenin envay türlü çeşidi vardır. Fakat biri meşhur olduğu için onu da anıyoruz. İman da demişler mecazen. Yani iman tasdiktir, iktardır, ameldir. Ama amel yanı açığa çıktığı için, kulu güzelleştirdiği için, cennete götüreceği için Allah imana amel, ameli de iman diye isimlendirmiştir dediler. Ne yaptılar? Bu sapkın görüşe e, neyle ulaşmış oldular? Mecazla e, ulaşmış oldular. Onun için Allah'ın isim ve sıfatlarında istikamet yolunu tercih eden e, ilim adamları genel itibariyle mecazı da reddetmişler. Bakmışlar bütün sapıklıkların anası mecaz. Demişler ki kardeşim bu mecaz bu ümmetin başına bela olmuştur. İlk üç asırda da zaten sünnet imamları bu mecaz meselesine hiç değinmemişlerdir. E, Lohat hakkında konuşanlar mecaz meselesine değişmemişlerdir üçüncü asırdan sonra ortaya çıkmıştır bu ve şerrin akıdaki bozulmadaki şerrin temel sebeplerinden bir tanesi budur ki İbdu'l-Kayyum rahimahullah alemi ifsad eden dört tane davut vardır diyor bir tanesi de mecaz meselesidir yani insanları Kur'an'dan ve sünnetten alıkoyan dört tağuttan bir tanesi mecaz meselesidir diyor bazıları işte yani şeyde olabilir Arapçada olabilir hani örnekleri var kullanımı var ama Kur'an-ı Kerim'de asla böyle bir şey olamaz. Kur'an'ın hepsi hakikattir, kitabı mubindir. E bu kitap demişler, olamaz demişler. Çekişmenin nereden kaynaklandığını, çekişmenin nereden kaynaklandığını anladık. Öyle mi? Kabul edenlerle red edenler arasında. Şimdi peki biz şöyle bir şey söylesek. Mesela diyelim ki o zaman demek ki aslında problem mecazın kendisinde değil. E peki şunu da söyleyeyim. Yani mecazı kabul etmeyenler, mecaz yoktur diyenler. Mecaz ile ilgili zikredilen bu örneklere peki ne diyorlar? Bunlar lukatta var. Yani kimse inkar edebilir mi? لِفُولَانِنْ عَلَيْهِيَتْ kelimesini veya eli uzundur. Yok böyle bir kullanım asla yoktur diyebilir mi hiç kimse? Yok. da bu kullanım vardır ama bu Arap usluplarından bir usluptur diyorlar. Yani Arapça'da bu bir usluptur. Buna, e şimdi peki şöyle şöyle diyelim o zaman. Yani Arapça'da bu bir bu, bu, bu usluptur ile bu mecazdır arasında ne tür bir fark var? Sonuçta sen de hakikat anlamının dışında kullanıldığı bir üslup olduğunu ikran etmiş oluyorsun. Doğru mu? Sen de bunu ikran etmiş oluyorsun. Bu buna mecaz diyor. Sen buna uslubun min esali bir Arap diyorsun. Arap üsluplarından bir üsluptur diyorsun. Demek ki mesele bir şeyi nasıl isimlendirdiğimiz meselesi değil. Mesele bir şeyi nasıl kullandığımız meselesidir. Ama mesela biz diyelim ki Arap ruhatında da mecaz vardır. Kur'an-ı Kerim'de de mecaz vardır diyoruz. Ama aynı zamanda Allah'ın isim ve sıfatlarını da olduğu hal ile kabul ediyoruz. Asla tevüle, tahrife, tatile gitmiyoruz. Allah'a hamdolsun. Amel hem imandandır diyoruz hem de imanın kemalinden değildir. imanın bir kısmı imanın aslındandır, bir kısmı imanın vacibindendir, bir kısmı imanın kemalindendir. Amelin cinsini terk eden de selefin yanında olduğu gibi asla İslam milletinden değildir diyoruz. Demek ki mecaza kabul etmek illaki bu sapkın e, sapkın görüşü kabul etmek anlamına gelmez. Ha belki âlimler seddüzeri ababından insanların çoğunun bu mecazla saptığını gördükleri için böyle bir yol izlemiş olabilirler. Fakat bugün maalesef bazı ilim talebeleri bu meselenin akıdeli bir mesele olduğunu zannediyorlar. Yani mecazın varlığı ve yokluğu. Şimdi siz dediğiniz zaman mecaz vardır. Adamın aklına hemen geliyor. Ha İbn-i bahsettiği dört tavuktan birine tapanlar da bunlar. Aklında ilk canlanan bu, olmuş. bu böyle bir mesele değil bu maht bir mesele fakat daha sonra e, kullanım itibariyle bazıların sapıttığı ayaklarının kaydığı bir şeydir ayaklarının kaydığı bir meseledir ve bu konuyla ilgili inşallah e, usulde daha tafsilatlı değil çok çok tafsilatlı bu konuyu göreceğiniz e, üzere ki bazılarınız gördüler de zaten bazılarınız görmediler bu konuyu ben yapmış olduğum uzun araştırmalardan sonra bunun tamamen lafzi bir mesele olduğunu yani mecazı reddedenlerin de mecaza başka bir isim adı altında kabul ettiklerini, kullandıklarını e, da gördüm. Öyleyse tesmiye ise eğer bu e, mesele, hani bir şeyi isimlendirme meselesi ise bu çok mühim bir mesele değildir. Seni uslup dediğini, öbürü mecaz demiş. Mecaz dediğine uslup demiş. Nasıl ki bunu uslup diye isimlendiren alimler bu uslubu kabul ettiklerinden dolayı akidenin bu önemli iki babında sapmıyorlarsa demek ki bunu mecaz diye kabul eden adam da bu akidenin iki babında sapmıyorsa bunda hiçbir is hiçbir problem söz konusu değildir. Konun özü inşallah anlaşılmıştır diye umut ediyorum. Evet. Şimdi nereye kaçıncı beyte geldik? 88, doğru mu? Hepinizde 89 mu orası? 89 oldu öyle mi? 89 Hı, Tamam. Mecaz anlaşıldıysa eğer mecazı kabul edenlerin yanında diyor ki minha ihtisar hasfi terkul haber والفرد جمع ان يوجد ان ان اخر منها اختصار وحذف ترك الخبر والفرد جمع ان يوجد kere yanlış ezberleyince artık okuyunca da düzeltemiyorsun. منها اختصار والحذف ترك الخبر والفرد جمع ان يوجد ان diyelim. Bu şekilde. منها mecazdandır yani ondandır. İxtisar el hazfi, hazf el ixtisale, yani hazf ederek ixtisar, ixtisara gitmek, hazf ederek bir şeyi kısaltmak iki terkul haber, haberi terk etmek, yani müttadayı hazf edip haberi bırakmak. Ve farı bir olan bir kelimeyi, jemiyi yerine kullanmak, in yuğez, şayet caiz olursa, an aharı diğerinin yerine geçmesi, diğerinin yerine kullanılması caiz olursa. Bu beyitte bize mecaz çeşitlerinden üç tanesini söyledi. Hazıf, terk-i haber, bir de müfret kelimenin cemi kelime yerine, cemi kelimenin de müfret kelime yerine kullanılması. Birincisi neydi? Birincisi hazıf meselesi. Hazıf nedir? Ee, hazıf, konuşmada olan yazıldığı zaman zikredilmesi gereken bir şey şeyi hasf etmek suretiyle, Kaldırmak suretiyle kişinin iktisar yapmasıdır. Mesela sen bana soruyorsun. Diyorsun ki e, Ali evde midir? Soru. Ben cevap olarak ne diyorum? Evde. Diyorum. Cevap nasıl olması lazım? Evet Ali evdedir olması lazım. Ne yaptım? ettim, Değil mi? Peki bu hasfin sebebi ne? İktisara gitmek. Her şeyi böyle tas tamam zikrettiğiniz zaman çok uzun konuşmuş, çok uzun yazmış olacaksınız. Buna ne deniyor? Hazıf. Gaya iktisar. Bundan gaya iktisara gitmek. Diyor ki bu Hazıf burada e, e, mecazın kısımlarından bir bir tanesidir. E, diyor. Bunun tabii biraz tafsilatı var. Çünkü Hazfın çeşitleri var. Hangi Hazıf mecazın kısımlarındandır? O Hazfı cümlenin içerisine tekrar döndürdüğünüzde cümlenin iğrabını değiştiriyorsa kaldırdığınızda cümlenin iğrabını değiştiriyorsa bu mecazın kısımlarındandır. Eğer böyle değilse yani o hasfi çıkarmanız veya koymanız cümleyi değiştirmiyorsa bu, bu şey değildir. Bu mecaz değildir. O zaman ölçüley hasfettiğimiz kelimeyi cümleye koyduğumuzda cümlenin iğrabı değişiyor. Çektiğimiz zaman e, cümlenin ne değişiyor. Buna ne diyoruz? Buna mecaz olan hazır diyoruz. Ölmek e, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin babalarına kendi doğruluklarını ispat etmek için. Yani bize inanmıyorsan eğer diyorlar. Ne yap? وَسْأَلِ الْقَارِيَةِ Köye sor. Diyorlar. Şimdi ee, burada soru şu. köy neresine soracağız? Yani gidip köyün duvarlarına, toprağına. Çünkü burada ne öyle anlaşılıyor? Köyün girişinde durup köye sesleneceğiz. Ey köy bana haber ver ben çocukların doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Peki bunu mu kastediyorlar? Hayır. وَسْأَلْ al الْقَارِيَةِ yani o kariyanın ehline sorabilirsin. Burada hasfedilen kelime ne? Ehl. Şimdi güzel. Vesel el kariyete. Vesel emir. El kariyete mefur. Doğru mu? Ehli kovduğumuz zaman ne oluyor? Vesel ehle mef'ul. El kariyeti mudafu ili olur. ?語ir. Değişti mi kariya kelimesinin iğrabı? Vesel el kariyete. Vesel ehlel kariyeti. Şeklinde değişiyor. Bu hasfedil o zaman ne diyoruz? Bu mecazın kısımlarından olan hasftir. Bizi ilgilendiren de bu yani حذف edilen kelimeyi geri gönderdiğimiz zaman cümlenin arabı değişiyorsa bu mecaz e, olan olar hastır. Bir de <gülüyor> burada özür diliyorum akıncelerdim. <gülüyor> <gülüyor> Bir de <gülüyor> bunun dışında olan hazıflar var. Ya yani bizim konumuzla çok şey değil. Sadece bilgi babının e, bilin. yani niye ayırmışlar? Hani öyle hazıf bir de böyle bir hazıfı mı var? Evet. Mesela biz tefsir dersinde bir ayet-i kerime görmüştük. Fe kana minkum maridan veya ala fa min Sizden kim Hasta olur ya da seferde olursa başka bir gün oruç tutsun. Ne anlıyorsunuz bu ayet kelimenin zahirinden siz? ilk duyduğunuzda yani Ramazan ayında sefere çıkan her adam mecburu başka bir gün oruç tutmak zorunda. Hasta olan her adam mecburu başka gün oruç tutmak zorunda. E belki ben orucumu yemedim. Hastaydım ama oruç tuttum. Seferdeydim yok kardeş ayet kelimenin zahiri. Herkes diyor seferi veya hasta. O zaman bu ayetin orijinali neyi? Çünkü Allah Resulü orucunu yememişse yerine oruç tutmamış. Bunu biliyoruz. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِوذَنَ وَعَلَى السَّفَرٍ فَأَفْتَرَ فَاِبَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرٍ Hastalığa oruç olan فَأَفْتَرَ Burada ziyade. Ver orucunu yerse. Eğer onun başka bir gün onun yerine oruç tutması lazım. Bu mecaz mı peki? Mecaz değil. Eftar'ı koysak veya çıkarsak Ya e bir değişiklik oldu mu? Olmadı. Demek ki bu o zaman ne değil? Bu mecaz değil. Has fedilenin cümlenin doğruluğu şeriata bağlıysa, yani ancak şeriattan bir e, şeriatın bize gösterdiği bir kelimeyi oraya takdir ettiğimizde anlam doğruluyorsa bu e, mecaz değildir. Buna iktida diyorlar e, daha ziyade. amelu e, bin niyat gibi mesela. İnneme'l amelu bin niyat dediğimizde kastedileni inneme sahhatul amelü bin niyat diyoruz. Bunu bize ne gösteriyor? Şeriatın nasları Gösteriyor. Bunu akılla bilmek. Bunu akılla anlamak mümkün mü? Değil. Ya da mesela Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a diyor فَضْرِبْ بِحَسَاكَ الْبَحْرَ فَنْفَلَقَ Ey Musa Asan'ı denize vur, deniz yarıldı. Zahiren ne anlıyorsunuz buradan? Ey Musa Asan'ı denize vur, sözünün hemen akademinde fel geldi ya, deniz yarıldı yani. Sanki deniz Allah'ın sözüyle yarılmış gibi anlaşılıyor. Oysa aslında ne? وَفَضْرِبْ بِعْسَاكَ الْبَحْرَ فَضَرَرَ بِحْرَسَاهُ فَنْفَلَقَ Yani asasını denize vurdu ve deniz mecaz mı peki? Mecaz değil. Niye? Çünkü Arab'a bir etkisi yok. Demek ki o zaman bizi ilgilendiren ney? Bizi ilgilendiren, e, Arab'ın bizzat kendisi. Şey e, Bizi ilgilendiren, hasfedilen kelimeyi dahil ettiğimizde Arab'ın değişiyor e, olması. Bu, hazıf mecazın kısımlarından olan. بِيْسَنِي لِمَنْهَا اِخْتِسَارُ وَحَسْفِينَ Tavkul haber, müptela var, bir de haber var, siz müptelaya hasfediyorsunuz, haberi bırakıyorsunuz, ee, buna da ne, ne deniyor, buna da mecazın kısımlarından bir tanesi e, deniyor. Mesela Yakup aleyhisselam ne diyor çocuklarına, fasabrun cemil, bu şekilde bir anlamı var mı? Güzel bir sabır, Tam da Kime güzel bir sabır? Yani senin sabrın mı güzel, bize mi güzel sabrı emrediyorsun? Ama şöyle olsa, sabrı sabrım cemilun. Benim Yusuf için sabrım güzel bir sabırdır dediğimizde oldu. Sabrı müpteda, sabrın cemilun. Bu da haber e, olmuş oldu. Tarkul haber. Müpteda'ya hasfedip haberi bırakmak. Ve ahar. Ve ferdin cemil yerine Cemil'in de fert yerine kullanıldığı da aynı şekilde mecaz kısımlarındandır, demiş. Mesela örnek olaraktan ne verebiliriz burada? Hatta اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ Onlardan birine ölüm geldiği zaman ne der? رَبِّ اِرْجِعُونَ Aslı ne olması lazım? Rabbi <gülüyor> اِرْجِعْنِ olması lazım. Bir kişiden bahsediyoruz, doğru mu? Ama ona diyor, sanki çoğunluğa hitap ediyor, ''Beni geri, geri döndürün'' ee, diyor. Burada Cem'i müfret yerine kullanmış, Cem'i müfret yerine kullanmış. Ya da mesela Allah Celle kendi için ne diyor, ''İnna nahnu nuhiyil mevta'' ''Biz ölüleri diriltiriz'' ee, diyor misal. Allah tek, ölüleri dirilten Allah tek. Lakin nefsini tazim babından, nefsini tazim cihetinden inna ve nehnu kelimelerini kullanıyor. İkisi de cema'a davet eden kelimeler. Evet. 90. bayit وَحِدُهَا مِنَا الْمُثَنَّى وَالَّذ۪ي أَقَلًا an دَدِّ اللّٰهُ اَوْ biri veya bir tanemin müsenna, müsennan yerine kullanılmasıdır. Yani müfredin müsennan, müsennanın müfred yerine. Müfredin cemi cemin müfred, aynı şekilde tesniyenin müfred müfredin tesniye yerine kullanılması da böyledir. Ve, ve, ve, ve, akıl edenler için kullanılan edatın akletmeyenler onu zıddı için kullanılması en yani aksuzi. Veya yani bunun aksi. Akıllı olmayan varlıklar için kullanılan e, bir e, edatın akıllı olan varlıklar için kullanılması da mecaz cinsindendir. Demiş. Mesela örnek Allah Azzele Celle diyor ki وَلِلَّهِ يَسْجُدُوا مَا semawati السَّمَوَاتِ Yerde ve gökte olan her şey Allah'a secde eder. وَلِلَّهِ يَسْجُدُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Çok güzel. مَا edatı asıl itibariyle ne için kullanılır? Akılsız camit olan varlıklar için kullanılır. Doğru mu? O zaman ne dedi? وَلِلَّهِ يَسْجُودُ مَا Şimdi yerde ve gökte Allah'a secde eden kimler var? İnsan var. Cinler var. Melekler var. Bunlar akılsız varlıklar mı? Hayır, değiller. Ne burada وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِيسْهِ de var Kur'an-ı Kerim'de. Niye وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ دَيْدَ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ Ma Var ee, burada. Bak burada ne yapılmış? Akıllılar için kullan, akılsızlar için kullanılan, akıllar için kullanmış. Buna ne diyoruz? Mecazdır diyoruz. Peki burada hikmet neyi böyle kullanılmasında? İnsanın, cinnin ve meleğin Allah'a secde etmesinde anlaşılmaz bir şey var mı? Şaşıracak bir şey var mı? Yok. Asıl şaşırması şey yıldızın, ayın, güneşin, ağacın, taşın Allah'a secde ediyor olması ve Allah kullarının dikkatini buna çekiyor. Yani ey kullarım, sadece siz değilseniz bana kulluk yapan, sizin dışınızda, yerde ve gökte sizin camit zannettiğiniz, akılsız zannettikleriniz de bana secde ediyorlar, demiş oluyor Allah Azze ve Celle. Ve tam tersine bir örnek verelim. Yani akıllı olanın akılsız için kullanılması. Ee, Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasında kabasına söylemiş olduğu inni raitu 11 kükeben ve şems ve kamer sajidin yani ben ne gördüm 11 e, kükeben 11 tane yıldız gördüm ve şems ve güneşi ve ayı gördüm raituhum sajidin bana secde ediyorlar sajidin demi muzekeri salim demi muzekeri salim kimler için kullanılır normalde akıllı varlıklar için kullanılır peki ay güneş yıldızlar bunlar akıllı akıllı varlıklar mı değiller ama e, bunlar Azze ve Celle ne yaptı? Bunu bunun yerine kullandı. Allah en doğrusunu bilir. Bunun hikmetlerinden bir tanesi nedir? Yani bu rüyada sana gösterilen şeyler veya senin yaşayacağın bütün şeyler çevrende olacak olanlar hepsi bir akılla, hepsi bir hikmetle hareket ediyor. Allah Azze ve Celle'nin yönlendirmesiyle oluyor. Buna işaret etmek için ama burada asıl bizi ilgilendiren Cem-i müzakker Salim'in e, akılsız varlıklar için Allah Azze ve Celle tarafından burada kullanılması evet sebep iltifat iltifat iltekriyere ziyade takdim veya takhir sebep iltifat takrim ziyade takdim ve takhir sebep sebep yani bir şeyin sebebinin sanki kendisiymiş gibi kullanılması iltifat iltifat iltifat bir şeyi etmek, ziyadetun bir fazlalık getirmek, hani aynı hasfın tam tersi. hazifte çıkarıyorduk, ziyadete getiriyoruz. Takdihun evtâkhirû, kelamı öne almak ve da arkaya almak bunlar da mecazın kısımlarındandır demiş. Birincisi neydi? sebep. Mesela biz diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de sebebe örnek. Yüzeddühü ebnâ'ehum ve yestahî nisâ'ehum. Firavun onların erkek çocuklarını öldürür. Kız çocuklarını diri bırakırdı. Bu işi kim yapıyor? Firavun saraydan inip eline bıçak alıp çocuk çocuğu mu kesiyordu? Hayır. Onun celakları bunu yapıyordu. Ama Allah kime nispet etti bunu? Firavun'a nispet etti. Buna ne diyoruz? Buna sebebiyet diyoruz. Bu işin olmasına sebebiyet veren kim? Firavun. Firavun'un emretmesiyle ve onun korkusuyla bunlar oluyor. Allah Azze ve onu, onu ona atlak etmiş oldu ee, bunu. Veya mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor يُنَزِّلْ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقَ Allah sizin üzerinize semadan rızık indirir. Siz yaşarken hayatınızda önünüze semadan bir sofra indiğini e, gördünüz mü? Görmediniz. Burada kastedilen ne yağmur? يُنَزِّلْ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَتَعًا يُسَبِّبُ risqa. Size semadan bir yağmur indirir, o yağmur rızka sebebiyet verir. Yani yerden nebat bitirir, e, bitki bitirir, ağaç bitirir. O da sizin faydalanmanıza sebebiyet verir. Burada Allah Azze ve Celle ne yaptı? Sebab olan şeyi zikretmiş. Oldu. Buna da mecaz demişler. Bu da mecazın kısımlarından biri demiş. İltifat kişinin konuşurken gayb zamirinden e, haber zamirine geçmesi, e, haber zamirinden tekellim, haber sigasından tekellim, konuşma sigasına geçmesi. Buna iltifat deniyor. <gülüyor> Evet. Mesela örneğin. اَمَنَا الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ Sonra ne diyor Allah Azze ve Celle? اَمَنَا الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ Oku sesle Tamam. Ne anlatıyor burada Allah Azze ve Celle? Orada dur. قُلُنْ اَمَنَا بِاللّٰيهِ مَلٰيكَةِ وَالْكُتُبِي وَرُسْلِينَ Ne anlatıyor Allah Azze ve Celle burada? Resul kendisine indirlenen iman etti de iman ettiler. Sonra hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına iman ederler. Doğru mu? Devam et. Lâ nufarriqu beyne ahadin min rusulihi. Niye muvaferrikûne beyne ahadin min rusulihi Allah başkalarından haber veriyor. Mümminler ettiği gariptan, a man ma rasan, garip eee öyle olan, a man ma lazımdı. لَا اَتَرْرِقُونَ بَيْنَا اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ Ama Allah ne dedi? لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ dedi. Buna ne diyoruz? iltifat diyoruz. Yani bir sigadan başka bir sigaya geçiş diyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok fazla e, kullanımı olan bir durum. Ve mesela Fatiha'ya yönelik verebiliriz değil mi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin Arabına hep haber Elrahmanirrahim er İyyâke ne'abudu Ve iyâke nesta'in Neye döştün? Hitabe geçtin ee, Direkt buna iltifat diyoruz Fakat bu mecaz Çoğu an bunu mecazdan kabul etmemişler Bu sadece bir usluptur demişler Çünkü burada aslında var En dışına çıkma gibi bir durum söz konusu Değil demişler Onun için bu Mecazın kısımlarından değildir Bunun olma sebebi bu Arap lügatında fazlaca kullanılan bir şey, dikkati davranan muhatabın dikkatini toplamak bir noktaya. Bıkkınlıktan, kişinin aynı sigada, uslukta devam eden bir kelamın bıkkınlığından kurtulmasını sağlamak için yapılıyor bu. Sonra ne dedi? Tekrarım dedi. Kelamın tekrar etmesi. Kelâ seyâlemûn, thumâ kelâ seyâlemûn. Bunu da çoğu adam yine şeyden kabul etmemiş, mecazdan kabul etmemiş. Bu tekipleri demişler. Yani Arapçada as olan. Bir şeyi tekit etmek istediğinizde onu tekrar etmektir. iki defa, üç defa tekrar etmektir. Mecazın tanımına uyan bir durum burada söz konusu değildir. Demişler, onun için bu mecaz değildir. Demişler. Evet. Sonra ziyade tun. Aynı hazıfta olduğu gibi e, ziyadeyi de e, mecazın kısımlarından bir tanesi olaraktan kabul etmişler. Tabi hangi ziyade? Ziyade. Onu cümleye koyduğunuzda veya çıkardığınızda cümlenin Ya yani üzerinde etkisi olan ziyade. Örnek olarak da genelde buna ne örnek veriyorlar e kitaplarımızda? لَيْسَكَ şeyun شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Hiçbir şey Allah'ın misli gibi değildir. O işitendir, görendir. Şimdi e, burada ziyade olan ne peki? لَيْسَكَ مِسْلِهِ شَيْءٌ كَفْ Kafı burada ziyade kabul etmişler Niye kafı ziyade kabul etmişler? Kafın ifade ettiği anlam ne? Normalde Misil O zaman ne olmuş olur? Leyse mislu mislihi şeyun Olmuş olur Estağfurullah Leyse e, Evet Leyse e, Şey olur Leyse misle mislihi şeyun Olmuş olur Şeyun e, ismi e, Muakhar Leyse misle mislihi şeyun Yani sanki Allah'ın bir misli var onun misli e, yoktur e, gibi bir anlam çıkıyor ortaya doğru mu eğer biz bu kafı asli manası üzere kabul edersek leise misle mislihi şeyun Allah'ın misalinin misali gibi bir şey yoktur oluyor yani Allah'ın bir misali var bir benzeri var haşabekela ama o benzerin şey yoktur benzeri yoktur aslında bu anlam ilk hemen anlaşılması gereken anlam bu değil yani e, Allah'ın Allah'ın benzeri olmadığı gibi Allah'ın bir benzeri gibi benzer bir şey yoktur. Aslında bu da anlaşılabilir. Ama bu birinci anlamın da anlaşılma ihtimali var. Yani Allah'ın bir misali var o misaline benzeyen hiçbir misal yoktur. Alimler bu kötü anlayışın hiç oluşmaması için demişler ki buradaki kaf ziyadedir. Buradaki kaf ziyadedir. Ne için peki ziyade kılınmış? Tekid için ziyade kılınmış. Yani biz ne demiştik daha önce? Araplar e, tekit yapmak istediklerinde ya tekrar yaparlar ya da ona asıl vazifesini görmeyen bir harf-i ziyade ederler bu da şey olsun diye manayı pekiştirsin tekit etsin diye cümlen en orijinal hali bu cümlen en orijinal hali le şeyun mislehu orijinali bu sonra ne oldu bir deyiş, yer değiştirme oldu le ise e, mislun şeyahu oldu sonra kafı getirdik le ise ke mislihi şey'un e, olmuş oldu. Tabii bu neye göre? Misil kelimesini misliyet anlamıyla alanlara göre. Bazı alimler de demişler ki misil kelimesi normalde Arap lugatında bazen zat anlamına da kullanılır. Yani kafta ziyade değil demişler. Leysa yani, şey şey'un anlamına gelir demişler. Yani mesela diyoruz ya birine misluke la yaf'alu haza yani senin gibi bir adam bunu yapmaz. Burada kastımız ne? Ente tef'alu haza yani misil kelimesini ente yerine kullanıyoruz. مِسْلُكَ لَا يَفْعَلُوا Senin mislim bunu yapmaz. Yani emte senin zatın bunu yapmaz. O zaman burada misil ne anlamda oluyor? لَيْسَكَ زَاتِهِ شَيْءٌ Hiçbir şey Allah'ın zatı gibi değildir. E, misil kelimesini zat anlamına alanlar veya sıfat anlamına alanlar sıfat anlamına da kullanılıyor çünkü. şey <gülüyor> سَفَتِهِ diyorsun Hiçbir şey Allah'ın sıfatı gibi olamaz. Allah'ın sıfatları gibi değildir. Diyorsun. Bu iki anlamı alanlara göre kaf ne değildir? Ziyade değildir. Aslı anlamını görüyor. Misil anlamını e, görüyor kaf burada. Leyse misle zatihi şeyun. leysa misle sıfatihi şeyun oluyor. Ama burada misli benzerlik anlamında, benzemek anlamında alanlar kafı ne yapmışlar? Ziyade olaraktan kabul etmişler tekit için. Ve buna da koyduğunda ve çıkardığında erada etki ettiğinden dolayı buna da mecazdır demişler. Başka ne vardı? Sebebun, iltifatun, teklirun, ziyazun. Takdimun evu takhiru. Ee, yani mesela müptezanın hakkı takdimdir. Haberin hakkı takhirdir. Sen ikisine yer değiştirdiğin zaman ne yapıyorsun? Takdim takhir yapıyorsun. Veya mef'ulün hakkı takhirdir. Amili olan fiilin hakkı e, takdimdir. Sen değiştirdiğinde, iyyâke ne'budu dediğinde, ne'budu iyyâke demen lazım. Veya ne'buduke demen lazım normalde ne'buduke. Ama sen ne diyorsun? İyyâke budu ediyorsun, takdim, tahir yapıyorsun. Bunun da mecazdan kabul edilmesi alimlerin çoğu tarafından kabul edilmemiş. Burada bir mecaza uygun olan bir durum söz konusu değildir e, demişler. Çünkü mecaz tanımına uygun bir durum yoktur. Bu sadece Arapça'da bir uslup, bir kullanımdır demişler. Evet. Bir tane daha okumamı ister misiniz? Yeter mi? Bu kadar. Tamam. O zaman burada duralım. Bir dahaki dersimize inşallah bu bölümü bitiririz Allah'ın içine. Benim anlatamadığım veya sizlerin sormak istediği bir şey var mıdır? Yok, vakhiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.